Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Hayır. Evet tabii ki konu sayısız önemde konu varken bu kendi meclisin bir türlü yeminle açılıp açılamayacak gibi bir şeye sıkışması da insanın ne diyeceğini bilemediği bir durum ama konuşmaktan da başka çaremiz yok yani. Yok maalesef evet. Yani olağanüstü yoğunlukta aslında bir sıcak bir yaza doğru da gidiyor her bakımdan. Yani İspanya'da, Yunanistan'da, Ortado ülkelerinde ve de Amerika'da filan da müthiş bir çevre mücadelesi başlarken ...bunlarla uğraşmak durumunda kalıyoruz. İşte uzun süren... ...bitmeyen bir geçiş süreci bu işte. Evet. <gülüyor> bir türlü yerine oturmayan... E, ...kimsenin... ...kendime... ...bu e, yapıdan nasıl... ...menfaat sağlarım... E, ...niyetiyle düşünmeden... ...davranmadığı dolayısıyla da... E, ...bir dizi... E, ...değişimin hep yarım aksak... ...kaldığı, onların da hep elde... ...patladığı veya patlatıldığı... Böyle bir e, aksak yürüyüş içinde devam ediyoruz. E, bugün mecliste e, yemin töreni yapılacak. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri yemin töreninde yer alacaklar. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, son anda karar verecek ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bugün olmasa da yarın e, yemin töreni yapacağından eminiz, katılacağından eminiz. Bu eleştirmek için söylemiyorum doğal olarak bunu yapacaktır. Hı hı. meclisi belki simgesi olarak bir günlük açılış törenini boykot eder fakat yemin törenini daha fazla erteneyerek meclis dışında, faaliyetleri dışında kalmayı e, seçeceğini zannetmiyorum e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. E, yani seçmesinde doğru olduğu kanaatinde değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü e, bir e, gücün e, en azından e, mecliste e, AKP'ye e, ye karşı eğer samimi derse o güç sevimi ise CHP samimi ise AKP'ye karşı çözüm konusunda e, girişimde bulunması lazım. E, bu girişim örneğin meclisin tatile e, çıkmaması ve e, önümüzdeki bir hafta 10 gün-15 gün içinde e, tıkanıklığın önünü açacak tıkanıklığın nedenlerini kaldıracak yasal değişiklikleri yaparak e, yazın üç ay boyunca e, bütün gündemin bu e, saçma sapan konularla kitlenmesinin engellenmesini sağlayabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bilmiyorum böyle bir girişimi olacak mı. Tayyip Erdoğan'ın e, tavrı çok kibirli e, bir tavır. E, mecliste gelsinler çözeriz e, demek hangi sorunu çözeceğini e, ifade etmeden bunu söylemek diğer taraftan neredeyse bunlar mahsuz yaptılar bile bileler desti e, demek e, çok kibirli bir tavır ve tutarlı değil ilandırıcı değil tatille ilgili olarak da benzer bir şey yapmış artık çok hak ettik biz bunu ben böyle... etmiyorum tatil önerisini kabul edeceğini Tatil erteleme önerisini kabul edeceğini. Evet evet. Zaten onu da sormuşlar birisi galiba. Öyle Bu mi? Bu kadar yorucu bir süreçten sonra bırakın da parlamentoda artık hakkı olan o tatilini yapsın. <gülüyor> Demiş. Evet. O işte olabilir. O zaman o zaman bütün bir yazı nasıl bir tatilde geçirecekler onu anlayamıyorum. Dolayısıyla yani Tayyip Erdoğan Toplumda çok büyük gerginlikler varken nasıl ferah, günlük ferah tatil yapıyor onu yapabilir. Yapamayacağını biliyoruz zaten. Aklı başka yerde olacaktır sürekli. Burada herhalde bir aceleye gelmeme hemen karar almama biraz karşı tarafın direncini görme gibi bir şey de var. Diğer taraftan Öcalan'ın bugün Taraf Gazetesi'nde yayınlanan pazar günü yayınlanan görüşme notlarında yer almayan ifadeler, sanki yaptığı devletin temsilcileriyle yaptığı heyetle yaptığı görüşmelerde anlaşmaya çok çok yakın bir noktadaymış izlenimi veriyor. Üç Hı. tane protokol sunuldu falan filan diye bir izlenim veriyor. Evet. Ne derseniz 15 Temmuz'a kadar da ertelede evç ee, ateş şey, Ateşkesi demedi de 15 Temmuz'a kadar bekleyelim dedi. Evet. Ateşkesi uzasın falan gibi bir şey söylemedi benim gördüğüm kadarıyla ama 15 Temmuz'a kadar bekleyelim Erdoğan'ın e, tavrını dedi. E, bilmiyorum bu ne dereceye kadar e, Erdoğan ve hükümet tarafından ciddiye alınıyor veyahut belki çok ciddiye alınıyor ama e, bunu e, bilmiyormuş gibi davranarak belki biraz e, o görüşmelerde ellerini rahat tutmak da istiyorlar. Ben görüşmelerin e, herkesin gözü önünde e, televizyondan canlı yayınlanarak yapılmasının yararlı olmadığını biliyorum. E, çoğumuz da biliyoruz. Bu tür görüşmeler e, açık açık. ...herkesin önünde yapılırsa... ...hiçbir yere çıkmaz görüşme. Çünkü herkes gösteri toplumuna uyar o zaman. Herkes gösteri toplumuna uyar. Bunun tamamen kapalı görüşme olması... ...işin... ...sonuca... ...varmasının bir gereğidir. O yüzden hiç kimse kalkıp... ...niye kapalı görüşmelerde... ...görüşüyorsunuz sorusunu... ...soramaz. Sormamalıdır. Ama bunun bir de... ...bu görüşmeleri... ...tıkamayacak yan tedbirler e, konusu var. Ya e, Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi esas olarak Tayyip Erdoğan biz BDB falan bunlar e, FASAFISO biz sadece Öcalan'la görüşerek bunu hallederiz halledeceğiz diye düşünüyorlarsa galiba öyle bir eğilim var bir müddet sonra Öcalan'ın da etkisinin kalmadığı, etkisinin azaldığı ve dolayısıyla karşılarında görüşecek muhatap bulamayan bulamadıkları bir öfkeli ve kinli kalabalık olabilir karşılarında bugünkü durumu dizlerini döverek arayacakları bir dönem başlayabilir dikkat ederseniz bizim kuşağımızdaki Kürt siyasetçileri illa PKK'ya yakın olmaları BDP'li olmaları solcu olmaları gerekmiyor. Şerafettin Elçi. Evet. Diyor ki biz bu işi sizinle beraber görüşerek çözebilecek en son kuşağız diyor. Hadi en son kuşak olmaktan bir sonraki kuşak daha katalım ama bunun arkasının gelmediğini herkes görüyor. Ve o kesim Abdullah Öcalan'la da arasına mesafe koymaya başlayabilir e, kendi, Abdullah Öcalan'ı e, e, kendi e, çıkarları için veyahut e, örgütünün çıkarları için neyse e, hükümetle e, pazarlıklarda e, aşırı tabiz vermekle suçlayabilir çok daha radikal bir kanat çıkabilir ki genellikle böyle oluyor zaten biliyorsunuz bu süreçlerde bu barış süreçlerinde bir radikal kanat ayrılıyor ve mümkün olduğu kadar izole olursa eğer iş çözülüyor, izole olamazsa bu sefer de öbür tarafın şahinleri işte söz verdiğiniz yerini tutmuyorsunuz, şiddet devam ediyor deyip eski noktaya geliyorlar. Onun için ben Tayyip Erdoğan'ın bu kibirli tavrının arkasında bir Öcalan'la görüşme stratejisi varsa eğer, o zaman hakikaten çok başarılı bir e, operasyonu kısa vadede e, götürüyor anlamına gelecektir. E, ama ben onun başarılı bir operasyon olma şansının çok yüksek olmadığı kanaatindeyim. E, bu şekilde götürülürse yani bütün o BDP'nin, e, Kürt e, siyasal hareketinin e, canla başla, iğneyle kuyu kazar gibi e, yasal meşru siyaset alanına tutunma çabalarını, bu kadar küçümseyerek, aşağılayarak karşılarında siyaset yapacak kişi bulamazlar. Bugün BDP'nin sadece 6 tane seçilmiş milletvekili tutuklu değil. Bugün BDP'nin, bugün Radikal Gazetesi'nde vermeye çalıştım. Sayılarını Burada tekrarlamayacağım şimdi uzun uzun ama çok kaba bir tablo söylersek, çizersek bugün BDP'nin 39 tane seçilmiş e, temsilcisi tutuklu yargılanıyor. Bunun içinde belediye başkanları var, belediye başkan yardımcıları var, il genel meclisi başkanları var, il genel meclisi üyeleri var, bir muhtar var. 39'u tutuklu yargılanıyor. 24'ü tutuksuz yargılanıyor. Bunlar seçilmiş kişiler. Yani bunlar e, bir e, BDP'nin kendi içinde atadığı il başkanı falan. İlki onlar da siyasetçidir. Ama bunlar seçilmiş kişiler. Dolayısıyla BDP seçmeninin, Türkiye'deki o seçmen topluluğunun çok mu? edici bir çoğunluğu yok. Ama az mı? Az da değil. %6, %7 arasında seçmen topluluğu içinde e, ifadesini bulan ve bir saman elevi gibi, genç parti gibi yanıp sönmeyen, sürekli olan, iddiası olan, belediye seçiminde de, il genel meclis seçiminde de, milletvekili seçiminde de aynı partiye oy veren, bir tutarlığı olan, bir kararlığı olan, e, %10 barajı nedeniyle e, bağımsız giren kişilerin bu son seçimlerde gördüğümüz biçimde inanılmaz bir disiplinle ve bilinçle e, ölçüp biçip hep maksimum milletvekili yollamak için e, bir e, inanılmaz bir şeyle davranan, bilinçle davranan bir seçmen kitlesi var. Ve bu seçmen kitlesinin sadece milletvekili olarak verdikleri, milletvekillerine verdikleri oylar değil, belediye başkanına verdikleri oylar, il genel meclisi üyelerine verdikleri oylar da gasp ediliyor şu anda. Bu kadar sistemli biçimde düşünebiliyor musunuz? Bir partinin e, e, aşağı yukarı e, 60-65 seçilmiş üyesi yargılanıyor. 40'a yakın üyesi tutuklu. Seçilmiş üyesinden bahsediyor tutuklu. Bu partinin e, aşağı yukarı 3 e, e, eş başkan yardımcısı. Parti disiplin kurulu başkanı, İl yönetim kurulu üyeleri, parti yöneticileri, ilçe başkanları, altı tane ilçe başkanı tutuklu şu anda yargılanıyor. E pardon tutuksuz yargılanıyor. E şimdi böyle bir e, ve aşağı yukarı da e, 3 kişi yargılanıyor şu anda ve bunların arasında takriben üçte ikisi BDP üyesi. Şimdi böyle bir e, saldırı söz konusu gerçekten. Evet yani bu tabii son derece önemli bir nokta. Natüza'ne kanaatime göre altını çizdiğin şey çünkü uzun zamandan beri de dil döndürmeye çalıştığım bu demokrasi, yani bu demokrasi kültürüyle ilgili bir mesele. Yani sadece ve Hatip Dicle'nin bir Hayır. ceza almasıyla falan hiç alakası yok. Yani senin de yazıda da belirttiğin gibi bir polis ve yargının güç ittifakının yapıp BDP'ye oy veren seçmen iradesine resmen el koymak, el onu koymak. gasp etmek yani. Evet. evet. Yani ben bu... bu çok ciddi, çok vayim. Bu bu demokrasiye karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Evet. Bu... bu bu bir cephesiyle bakarsanız darbe hazırlığı kadar ağır bir suçtur. Yani <gülüyor> belediye başkanları, başkan yardımcıları, muhtarlar ve meclis üyeleri il genel meclis başkan ve üyeleri olacak iş değil yani. tabloyu çıkarttığımda bunu BDP hukuk bürosundan çok eksik olmasınlar çok detaylı bir çalışma hazırlamışlar onu çıkartıp baktığımda çünkü kafamda bu vardı birkaç günden beri yani sadece 6 tane milletvekili evet. bu seçmen iradesi ve BDP seçmen seçmenlerine saygı duymamak demektir artık bu vazgeçtim seçmenlerine evet. onların oy verdiği insanlar o insanlar yok o sayıyor, yani. yok, sayıyor. Evet. yok sayıyor yani tabi ki bir belediye başkanı yargılanır bir belediye başkanı cinayet işlemişse tutuklanır e, rüşvet yemişse tutuklanır, suistimal yapmışsa tutuklanır, tabi ki tutuklanır milletvekili de tutuklanır cinayet işlese bir milletvekili dokunulmazlığı mı var diyoruz cinayet işleyen milletvekiline Dokunulmazlıklar konularda çalışmıyor. Çalışmaması lazım zaten. Ama burada cinayet e, irtikap e, suistimal yetki suistimali gibi e, seçilmiş kişinin yapmaması gereken yani seçilmişlik sıfatına dayanarak e, işlenmiş suçlardan bahsetmiyoruz. Hatip Dicle'nin niçin bir buçuk yıl, bir yıl, sekiz ay ceza aldığını gördük. Söylediği söz, bu iş böyle giderse karşı tarafta silahlı mücadeleye devam eder. İrticalen söylüyorum. Meşru müdafaa hakkını kullanır. Meşru müdafaa hakkını kullanır. Ha, Terörle mücadele yazısı e, çerçevesinde e, yasası çerçevesinde Terör örgütü propagandası yapmaktan e, veya terörü övmekten e, yargılandı. Şimdi bu böyle giderse meşru Abdullah Öcalan <gülüyor> bunu... İki haftada bir söylüyor değil mi? Evet. Görüşme notları yayınlanıyor. İki haftada bir Abdülhalıcı bunu söylüyor. İki haftada bir söylüyor hem de E şey de söylüyor aynı şekilde işte Kara Yılan da hepsi yani Hayır, pek çok konu. Bunu biz de söyleyebiliriz. Evet. Ya yani meşru müdafa demeyiz, müdafa eder deriz. Silahla kendini savunur deriz. Ama bunu söylemek bir terör suçu nasıl olabilir? Nasıl? Yani... Evet bu tartışılmıyor her şeyden önce. Evet tartışılmıyor ve bakın o BDP'li milletvekillerinin, bakın BDP'li belediye başkanlarının il genel meclis üyelerinin hakkında açılan davalardaki e, iddianamelerin e, suç bölümlerine %75'i, %100'ü demiyorum ama %75'i %50'si 75'i yani ölçüp e, kuyumcu terazisiyle ölçmedim elbette ama kabaca çıkarttığım bunun e, büyük bir bölümü buna benzer suçlar. Sayın Öcalan demiş olmak, terör örgütünü e, övmek e, gibi suçlar. Terör örgütünden talimat almak suçu var örneğin. Yani birisi size telefon etmiş olsa ve başkan e, bizim örgüte erzak lazım, onu yollar mısın dediğinde öbürkü de kardeşim sonra görüşürüz dediyse eğer, de, dedinizse eğer bitti terör örgütünden talimat almak suçu. Ya bu talimat almanın bir şey olması lazım, bir e, disiplini olması lazım. Uygulanmış mı, yapılmış mı? Yoksa telefon konuşmaları. Tabii bunların çoğu tedbirsiz, çoğu e, sakil, çoğu e, bir e, gizli örgütün e, iletişim ciddiyetine uymayacak biçimde alenen yapılmış şeyler. Ama bu bile bir anlamlı. O alenenlik bile o kişilerin kafalarında bunun artık bir suç olmayacağı fikrini de gösteriyor. Yani öyle ...gizli kapaklı inanılmaz hiç kimsenin... ...ulaşamadığı el kaydı örgütü türünden... ...pusulalarla görüş konuşulan bir... ortam diyor ettik. Her şey konuşuluyor... ...çünkü daha doğallaşmış bir ilişki... ...tarzı bu. Eleştirirseniz... ...ileştirmezsiniz ama bir... ...siyasal, sosyal karşılığı olan bir şey. Evet. E, Hatip Dicle'nin de tabii söylediği... ...cümleyle ilgili olarak da... ne farkı olduğunu da ben hala... ...Bekir Bozdağ'ın şeyinden... ...anlayabilmiş değilim. Başbakanında... ...işte minareler... Hayır ben de anlayabilmiş değilim. Silah, diğer... Terörle mücadele yasasından biri ceza aldı. Diğeri e, halkı kim ve düşmanlığa ceza yasasının halkı kim ve düşmanlığa teşvik e, e, maddesinden aldı. Ne farkı var? Değil mi yani, Erdoğan? Minareler süngümüz demiş. Yani Ziya Gökalp'in şiirinden bir mısra yani... Ya Belki terörle mücadele yasasının o maddesi. O dönemde geçerli olsaydı benzer bir şey de olabilirdi yani hani bu çok da önemli değil çünkü şey kılıfına uydurulabilme durumu da söz konusu. Elbette öyle. Elbette öyle kılıfına uydurma durumu söz konusu zaten bir kaba hesap 2002 yılından itibaren kürt kimlikli siyasal parti. BDP, ondan önce DTP, ondan önce e, Dehapla ilgili esas olarak açılan ve bu kişilerle ilgili PKK ile terör örgütüyle ilişki, terör örgütünü övmek, terör propagandası yapmak gibi e, suçlarla açılan dava sayısı 2009 sonuna kadar, 2002'den 2009 sonuna kadar 53 bin dava açılmış, 193 bin kişi sanık olmuş bu davalarda. Bunlara da yani bunlar hakikaten şaka bile değil. Sanırım. 193 bin kişi sanık olmuş. 2002'den 2009 sonuna kadar. 2002 başından 2009 sonuna kadar. 8 sene zarfında. Evet. Peki. Ee, Ve pardon. bunların içinde 50 ee, bin kişi, 51 bin kişi beraat etmiş. 87 bin kişi ceza almış. Az veya çok ceza almış. Diğerlerinde daha davaları devam ediyor demektir 2009 sonunda. Biraz evvel söylediği şey için geliyorum. Bunların, bu davaların üçte biri terörle mücadele yasasından açılıyor. Diğerleri de ceza kanununun e, özellikle 314. maddesinden açılıyor. Çok azı, %10'dan azı da toplantı ve gösteri yüzlerinin muhalefetten açılıyor. Yani terörle mücadele yasasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi bu davaların yarısının açılış nedeni. Ya yani burada hakikaten bir örgütlü saldırı var. Örgütlü bastırma operasyonu var. Yani bu buna kalkıp burada bir devlet terörü var dediğimizde 1990'ların sonundaydım diyormuyorsam hakkında devleti... E, alenen aşağılamaktan dava açılmıştı ama bu, bu, bu, bu bir te, bu bir bir tarafı şiddet yöntemiyle ve artık hak yani kanuni olması sınırlarını da aşmış durumda. Çünkü kanunu iyice elastikiyet elastiki biçimde e, kanunu da zorlayan yani biraz evvel dediğimiz gibi e, Sayın Öcalan tabirini terör örgütünü e, övmek suçlamasına e, dahil ederek... ...TMK'dan Türk Terörle Mücadele Kanunu'ndan dava açabildiğiniz yerde artık kanunu bütünüyle zorluyorsunuz demektir. Bir kişiye sayın demek o kişinin sadece e, takdirinde olan bir şeydir. Ne sayın demek zorlayabilirsiniz. Geçenlerde bir televizyon konuşmasında ben Erdoğan diye kullanıyorum... Bir izleyici, siz nasıl başbakanımıza Erdoğan dersiniz, işte Sayın Erdoğan demeniz lazım, Sayın Başbakan diyeceksiniz. Hiç böyle bir zorunluluğumuz yok. Hı, Soy ile ifade var. etmek o kişinin e, ile ilgili saygınlığa yeterli bir, bir ifadedir. Ben kalkıp e, küçük ismiyle ifade etme, ifade ettiğim zaman aşağılamış hissederim kişiyi. Sayın demek zorunda değilim kimseye. Kimse kimseye sayın demek zorunda değil. Kimse kimseye sayın dememek yükümlülüğünde de değil. Bu, bu şahsi bir tercihtir. Burada protokol gereği konuşamazsınız. E bunun terörle mücadele yasasına e, dahil bir suç haline dönüştürdüğünüz yerde artık e, diğer suçların anlamı kalmaz. Suçların dengesi kalışmaz. Burada sayın dediğiniz Sayın kelimesini kullandığınız için hapis cezası verdiğinizde e, aynı miktarda hapis cezasını örneğin terör örgütü toplantısına katılmaktan da vereceksiniz. Bunlar eşit ağırlıklı işler değil ki. Evet yargı organı da burada artık e, tamamen bence işlevinde büyük bir kaymaya e, uğramış durumda gözüküyor. Evet. <gülüyor> Yani çok ciddi bir reformun bundan daha e, açık bir ifadesi olamazdı. Şu rakamlar e, gösteriyor ki. Benim bu, bu noktada bir çekincem var. Bu olamaz yani. Yani e, bugün Başbakan'ın bir de e, işte yine gazetelerden okuduk şey açıklaması oldu. Böyle olacağını bile bile. Evet. E, e, şimdi bu yaklaşım çerçevesinde çözüm bulunabilir mi? Veya e, çözüme işaret eden bir yaklaşım değil bu. bu. Bu çözüme işaret eden bir yaklaşım değil. Bu kibirli dediğim yaklaşım işte. Evet. Yani çözümü yapsa bile ileride... Belki bir çözüm yolu bulacaklar. O çözüm yolunu sonuna kadar kahrederek, diğerini kahrettirerek çözüm yolunu ele dile getirmemek, onların burnunu sürtmek ve ondan sonra siz bize emanetsiniz kardeşim deyip bir hükümran olarak çözümü bahşetmek. En fazla olacağı budur. Evet fakat yazın da sonunda bugünkü yazın sonunda da belirttiğin gibi her şeye rağmen BDP'nin de elinde zaten elde edilmiş önemli bir çok önemli bir siyasi başarı var. Yani meşruiyet var. Meşruiyet var. Buradan ustalıkla değerlendirerek seçmen desteğini Türkiye'deki demokrasinin gücü, kurucu güçlerinden biri olma imkanına sahiptir diye bitiriyorsun. Bu belki de işte Erdoğan'ın kendisine, Başbakan Erdoğan kendisine çok yakıştırdı bu ustalık meselesini asıl belki de evet. BDP için evet. geçerli olduğunu evet. ortaya Yani göre. özellikle BDP'nin gördüğüm kadarıyla karşısında ciddi bir tuzak var. Bu tuzak kendilerine 2009 <gülüyor> yerel seçimlerinden sonra başlatılan ve polis içinde bir çevrenin e, iddia edildiğine göre e, yargı içinde de e, etkili olan bir e, çevrenin e, bazıları bunu Fethullah Gülen çevresi olarak tanımlıyorlar. Bazıları bir e, muhafazakar e, polis yargı çevresi olarak tanımlıyor. Bazıları başka türlü tanımlıyor. Ama bir e, aralarında yakın ilişki bulunan bir çevrenin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, sattığı bir proje e, ellerinde patlamış durumda. O projede işte PKK'nın e, e, yasal görünümlü temsilcileri, bu KCK oluşumunun içinde yer alan temsilcileri, bunların bir kısmı belediye başkanı, bunların biz belini kıralım, bunları tutuklayalım, bunları etkisiz kılalım ve siz e, dolayısıyla e, Kürt bölgesinde e, hakimiyeti, siyasal hakimiyeti ele geçirirsiniz diye sattıkları proje e, Nisan 2009'da hatırlayacaksınız başladı. E, bunun öncesinde e, bu çevrenin gazetelerinde bunu hazırlayacak e, makaleler yayınlandı. Bunun yeni bir şey değil bu söylediğim. Daha önceden birçok e, kere dile getirdiğimiz bir konu biliyorsunuz. Ee, ve, evet. e, ve ondan sonra da e, içine içinden çıkılmaz bir noktaya get, geldi, getirildi. İçinden çıkılmaz noktada da hükümetin, Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın, özellikle de İçişleri Bakanlığı'nın doğrudan sorumluluğu var. Yani bazı özel konuşmalarda dizlerini hayıflanıp lerine ellerini vurup ya bu hakikaten bize e, biz bunu istemiyorduk işte bu bize bunu e, yapmaya mecbur kaldık kaldılar bizim bir irademiz yok kucağımızda bulduk bu lafı çok duydum kucağımızda bulduk e, gibi laflarla e, kendi sorumlulukların olmadığını e, ifade etmelerine rağmen bu sorumluluk Elbette onların da sorumluluğudu Çünkü polis e, daha bir iki ay önce konuştuk zannediyorum. polis İçişleri Bakanlığı'na bağlı çalışıyor. Evet. Ve bunların hepsi polis fezlekesiyle e, yapılan yargılamalar. Hepsi polis fezlekesine dayanan yargılamalar. Aradaki savcılar <gülüyor> genellikle polis fezlekesini e, zabıt kağıtı, kayıt kağıtı gibi çalışıyor. Evet, hiçbir değişiklik, hiçbir şey inisiyatif kullanılmıyor. Evet. Yani. Dolayısıyla burada hükümetin bilgisi dahilinde en azından olduğundan emin olduğumuz ee, bu operasyonları yönetip yönetmediği konusunda kuşkularımız var ama bilgisi dahilinde olduğunu ve dolayısıyla da daha vahim bir şey polis ve yargı içindeki bir çevrenin e, stratejisinin e, belki de hükümet kısmen e, esiri durumunda ama bu onları mağdur <gülüyor> oldukları anlamına gelmiyor. Bu aşamada hükümet... ...oldukları için ve e, hükümet e, bir koalisyon hükümeti olmadığı için bütün bakanlıkların e, kadrolarına bütünüyle hakim oldukları için... ...bu sonuçta bu e, atılan KCK operasyonları çerçevesinde yapılan tutuklamaların ki şu anda gelinen nokta o tutuklamaların, o operasyonların e, bir e, patlama noktasıdır... en azından uygulanmasında e, onay ve bunun sonuçlarından kendileri açısından bir siyasal yarar beklediklerini bize gösteriyor. Dolayısıyla da ortak sorumlulara dahiller. Bunun ortak sorumlulara dahiller diyemezler. Biz biz bir yargıdır, yargıya dokunamayız. Bu kadar yıldan beri TMK, TJK'daki e, ee, değişiklikleri yapmamak bundan yarar beklemek, bunu uygun görmek bunları bu kanun maddelerini e, gerekli e, görmek anlamına gelir. Sorumluluğunu Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP hiçbir şekilde başka bir çevreye devredemez. Ee, diğer taraftan da e, KCK KCK tutuklamalarında tabii ki beklemedikleri bir olgu KCK tutuklamalarının, PKK'nın etrafındaki kilitlenmeyi, bütünleşmeyi arttırmış olması. Evet, evet. Yani burada birinci derecede sorumluluğun hükümette yüzde elli. Oy oranıyla iktidara gelmiş olan bir partide öncülüğü olduğuna hiç şüphe yok. Yani buna hiç kimseye devredemezler bu konuda. Yani şu, burada hem sorumluluk var hem de siyasi strateji hatası var diğer taraftan. Yani ben yasallığını falan bıraktım. AKP'nin kendisi açısından da büyük bir siyasi strateji hatası. Yani oradaki e, hem e, 2009 seçimlerinin öcünü almak gibi hem arkasından görüldü 2011... 2010 anayasa referandumunda büyük, o bölgede yaşadıkları büyük başarısızlık, gene benzer biçimde 2011 seçimlerinde yaşadıkları başarısızlığın arkasında KCK operasyonları da var. Onların oluşturduğu bir seçmen tepkisi var. BDP etrafındaki kenetlenmeyi yani bir savaş durumuna girildiği andan itibaren siz sava beraber savaştıklarınızı eleştirmekten vazgeçmek zorunda kalırsınız. Bu elbette Kürt siyasal hareketinin Belli bir merkezde toplanması içindeki muhalif seslerin çıkartılmasının Engellenmesi açısından da çok e, Kullanılabilecek bir ortam Yani burada dolayısıyla AKP e, O eleştirdiği Zayıflatmaya çalıştığını söylediği e, PKK e, Ve çevresi Veya KCK'yı aslında güçlendiriyor Evet Dolayısıyla Benim için de bir Endişe belirdi doğrusu. Düşündükçe şu sonuca varıyorum. Acaba AK, AKP de mi Kürt sorunu, terör sorunudur denkleminden çıkılmasını istemiyor? Evet ama bunun maliyeti herkese olduğu gibi onlara da çok yüksek olur yani böyle bir... Evet. Bir de tabii şey var. Onla bitirdim. Zamanımız açtık epey. Hı hı. Ee, bir de tabii... E, Gülen çevresiyle, Gülen hareketiyle PKK arasında bir kan davası da devam ediyor tabii. Onun da etkisi var bu işin bu noktaya gelmesinde. Ee, Gülen çevresinin e, okullarına e, PKK'lılar bomba koyuyorlar. Ee, bölgeden Gülen çevresinin okullarını e, çıkartmaya, kapatmaya birkaç yıldan beri çalıştılar. Ee, yurdu e, en son yurtta Molotov kokteyli atıldı biliyorsunuz. Bir dizi Gülen çevresinin o Fethullah Gülen çevresinin e, kurslarının kapatılması için tehdit, şantaj, bomba e, uygulandı. Hakkari'deki öldürülen imam burada çok ciddi bir e, kan davası nedeni oldu. Bunun karşılığında da e, PKK çevresi de kendilerinin Gülen çevresi tarafından Gülen çevresine etki alanda olan polis tarafından bir e, e, likidasyon kampanyası yürüttüklerini söylüyorlar. Öcalan Zaman gazetesini doğrudan hedef gösteriyor biliyorsunuz son iki görüşmesinde. Burada bir de böyle bir kan davası da var. Bu da da vahimleştiriyor tabii işi, evet. Yani AKP'nin dışında da bir kan davası, başka bir kan davası var iki taraf arasında. Polisle özellikle PKK arasında ve bunun basındaki e, yansımalarını da Zaman Gazetesi'nden çok e, rahatlıkla izleyebiliyoruz. Evet. Bakalım ne olacak. Evet. İyi günler. Çok teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.